Elbette, bizler için şeytanı racim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdülillahi nahmedu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve na'ûzu billâhi min şurûri enfüsinâ ve seyyiât-i amelnâ. Men yehdihillâhu felâ muzille leh ve men yudlil felâ hâdi Ve eşhedü illallah ve Muhammeden abdühû ve resûlüh. Emme ba'd fe inne estaghal ve hayral hidi hidi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrül umuri muhtesatuhu ve kullu muhtesetin bid'a ve kullu bid'atin dalale ve külle Evet bugün haricilik fırkasının, hariciye fırkasının e, temel unsurlarından birisi olan tekfir zihniyetinin Günümüzdeki uzantılarının getirdiği deliller üzerinde duracağız ve bunların e, hatalı yönlerini ortaya koymaya çalışacağız. Haricilik fikri kendine has görüşleriyle ve kendine has üslubuyla İslam tarihinin ilk dönemlerinde ortaya e, çıkmış, haricilerin ortadan kalkmasıyla da son bulmamıştır. Hatta e, bazı hadislerde bildirildiğine göre, özellikle İl-i mukaddime babında gelen e, bir hadiste geçtiğine göre, aralarından deccal çıkıncaya kadar haricilerin devam edeceği bildiriliyor. Bir kitman, bir gizlilik e, dönemi yaşamıştır. E, bir nevi takiye e, manasında bir gizlilik dönemi yaşamıştır haricilik. E, muhakkime adıyla bilinen, muhakkime ula e, grubu denilen haricilerin e, devamı İbadiye fırkası adı altında devam etmiş. E, bu asırda da onların fikirlerini, metotlarını, üsluplarını e, kullanan hariciler ortaya çıkmıştır. Onların fikirlerinden ve görüşlerinden yararlanan pek çok kimse Cemaatül Müslümin adı altında kendilerine tekfir ve hicret cemaati denilen Cemaatül Müslümin adı altında yakın tarihte boy göstermiştir. Biz bu cemaati ve fikirlerini tanıdığımız zaman bugün ülkemizde de yaygınlık gösteren bu zihniyetin delillerinin aynı olduğunu göreceğiz. Dolayısıyla onlara verilecek cevaplar bizim ülkemizde boy gösteren hariciler için de, içinde için de aynı zamanda cevap olacaktır. Söz konusu bu cemaatlerdeki tekfir ve hicret cemaati gibi cemaatlerdeki aşırılığı inceleyen araştırmacılar, bu genç kimselerin, bu aşırılığa, yani tekfirdeki aşırılığa sürükleyen belli başlı sebepler üzerinde durmuşlar. Bu cemaatlere mensup kimselerin karşı çıktıkları ve bunun sonucu olarak reddettikleri toplumu hakimler ve hükmedilenler, mahkumlar olarak ayırmışlardır. Bahsedilen cemaatlerin mensupları, İslam'ı toplum hayatında yaşatmak için dini kaygıyla, ve cesaretle dolu olan İslami cemaatlerin fertlerinden idi. Bahsettiğimiz bu Tekir ve hicret cemaati özellikle Mısır'da Mısır toplumunda gençlerin seçkinlerini temsil ediyordu. Aralarında doktor, mühendis, avukat, üniversitelerde öğretim üyesi olan üniversite öğrencileri vardı bunların arasında. Bu gençler kıymetli bir İslami hayat uğrunda Amaçlarını gerçekleştirmek için yardım görecekleri yerde, onların aleyhlerinde yalan, iftira ve töhmetler ileri sürüldü. Böylece kendilerini aniden hapishanelerin e, karanlıklarında buldular. Tarihin bir benzerini bilmediği, cellatların kamçılarına ve işkence aletlerine cezaya, zulme ve eziyete maruz kaldılar. Bütün bunlar sadece... Rabbimiz Allah'tır dedikleri ve Allah'ın yolunu hayatlarında ve yaşadıkları toplumda uygulamak ve yaşatmak için gösterdikleri veya buna davet ettikleri içindi. Bütün bu olanlar İslam'a düşman olan sosyalistlerin, ırkçıların ve ateistlerin her türlü hürriyeti, İslami değerleri ve öğretileri yok etmek için kullandıkları bir dönemde yapılmıştı. Benzer vakalar ülkemizde de yaşanıyor. Bahsedilen gençler, söz konusu çirkin işleri yapan idarecilerin Allah'ın şeriatını tatbik etmediklerinden dolayı İslam'a musallat olduklarını, onu mahvederek toplumdan izlerini silmeye çalıştıklarını anladılar. Bundan dolayı onların Müslüman olmalarını mümkün görmediler. Bu gerçekler onların söz konusu yöneticilerin bir taraftan İslam'ı yok etmeye çalışan bazı uluslararası çevrelerle ilişkide olduklarını, diğer taraftan İslam'a davet eden, her sesi susturmayı ve onu yok etmeyi hedefleyen bir plan tatbik ettiklerini gösteren bazı belgeler ortaya çıkarmalarını sağlamıştır. Bütün bu gelişmeler sırasında bazı İslami cemaatlere mensup gençler arasında tekfir düşüncesi mayalandı. Böylece bu idarecilerin Kafir olduklarına hükmettiler ve verdikleri hüküm daha da genişleyerek toplumun hepsini kapsayacak hale geldi. Çünkü yöneticiler Allah'ın indirdikleriye hükmetmiyorlardı. Bilakis kendilerince ortaya konan anlaşmalarla ve kanunlarla hükmediyorlar. Böylece Allah'ın haram kıldığını helal, helal kıldığında haram yapıyorlardı. Kendilerini Allah'a ortak koşuyorlar. İnsanları Allah'a kulluğa değil kendilerine kulluğa yöneltiyorlardı. Yönetilenlere gelince onlar da bu idarecileri kendilerini yönetici kabul ettikleri için kafir oluyorlardı. Hatta onların çoğu idarecilere bu cemaatlerin mensuplarını ve İslam'ı ortadan kaldırmaya yönelik hedeflerini gerçekleştirmek kusunda yardımcı olmaktaydılar. Tekfir hükmünden alimleri de istisna etmemişlerdir. Çünkü onlar görevlerini yerine getirerek yöneticileri ve yönetilenleri tekfir etmemişler. Aksine otoriteye bu Müslüman cemaatlere karşı gerçekleştirdikleri savaşlarında ortak olmuşlardı. Evet, bunlar yalnız kendi cemaatlerinin Müslüman cemaati olduğunu söylerler ve bu cemaate katılmayanı kafir kabul ederlerdi. Çünkü onlara göre cemaat akidenin aksiyonudur ve akidenin ayrılmaz bir parçasıdır. Burada biatın gerekliliğine ve cemaate bağlanmanın lüzumuna işaret eden bazı hadisleri delil olarak kullanmışlardır. Mesela Sahih-i Müslim'de gelen kim boynunda bir biat bağı olmadan ölürse cahiliye ölümü üzere ölür. Yine Buhari'de rivayet edilen kim cemaatten ayrılmış olarak ölürse cahiliye ölümü üzere ölür şeklindeki hadislerdir. Onlar cahiliyeyi küfür manasında açıkladılar. Onlara göre bu hadiste kastedilen cemaat kendilerinin cemaatidir. Çünkü onların cemaati bu asırda gerçek İslam'a uyan tek cemaattir. Toplumun fertleri, kelime-i şehadeti söyledikleri, namaz kıldıkları, oruç tuttukları ve hacca gittikleri halde bu cemaate göre kafirdirler. Çünkü onlar kelime-i şehadetin anlamına göre amel etmemektedirler. Üstelik hakimiyetin hakikatini bilmedikleri için kafir idarecilere karşı çıkmamakta, aksine Allah'ın indirdiklerinin dışındaki şeylerle hükmedilmesine neden olan yasamalar getiren seçimlere katılmaktadırlar. İhvan-ı örgütünün o zamanki lideri Hasan el-Hudeybi, Allah ona rahmet eylesin, hatta aşan bu görüşlere karşı çıkarak bunun Ehl-i Sünnet mezhebine aykırı olduğunu açıklamış ve söz konusu cemaatin liderlerine karşı tavrını ortaya koymuştu. Çünkü cemaate katılmadığı için Müslüman olduğunu söyleyen kimsenin tekfir edilmesiyle muhalif görüşte olan kimsenin tekfiri, haricilerin savundukları ve onlarla birlikte yok olan görüşleridir. Hudaybi'nin bu görüşlerin reddedilmesi, onun ve onunla beraber olanların küfrünü ilan eden bir grubun ortaya çıkmasına neden oldu. Bunların arasında da kendilerine tekfir ve hicret cemaati denilen bir cemaat ortaya çıktı. Bundan başka, toplumu meydana getiren fertlerin kafir olduğuna inanan, fakat kendi cemaatlerine bulunan kimselerle hakimiyeti tesis tesis etme, kurmak düşüncesiyle ve kendilerine göre gerçek cemaat oldukları kanaatiyle İslam'a davet eden herhangi bir cemaate mensup kimselerin durumu konusunda kararsız kalan bir cemaat kaldı. Evet, bu konuda Hasan el Hudeybi'nin Türkçe'de tercüme edilen Davetçiyiz, Yargılayıcı değil isimli e, kitabını e, okuyabilirsiniz. E, bahsedilen Hudeybi'nin eseri e, o kitaptır. Evet, bu tekfir ve hicret cemaatinin görüşleri özetle şu maddelerle zikredilebilir. daha sonra bunları teker teker açıklayacağız inşallah. Birincisi İslam'ın asgarisi prensibi, ikincisi tebeyyun yani belli olma kuralı, üçüncüsü farların taaruzu yani çelişmesi prensibi, dördüncüsü büyük günah işleyenin tekfir edilmesi 5.'si kendilerinin e, Müslümanların cemaati olduklarını e, iddia etmeleri, Altıncısı, ümmiyete davet etmeleri ve eğitimle mücadele etmeleri, Yedincisi de toplumdan ayrılma ve hicret düşünceleri. Aynı şekilde e, Kur'an'ı ve sünneti anlama hususunda da kendilerine has bir metot geliştirmişler. İcma'yı, sahabenin sözlerini, ihtaratlarını reddedip e, ittibayı da alimlere, ittibayı da yine eleştirmişlerdir reddetmişlerdir evet bu esaslarının birincisi İslam'ın asgarisi dedik. İslam'ın ile İslam'ın edası gerekli farzlardan oluştuğunu bunları yapmayanın veya bazılarını eksik yapanın Müslüman sayılmayacağını kastederler. İslam'ı mesela İskenderiye'ye gitmek gibi belirli bir amaca benzetirler. Kim İskenderiye'ye gitmek isterse Kendisiyle İskenderiye arasındaki bütün mesafeyi kat etmesi gerekir. Birisi son mil hariç bütün mesafeyi kat ederse amacına ulaşmış sayılmaz. Aynı şekilde bir tanesi hariç bütün farzları yerine getiren kimse Müslüman sayılmaz. Şüphe yok ki bu iddiaları dayanağı ve esası olmayan tuhaf bir anlayıştır. Ebu Ubeyd Kasım bin Sellam'ın Allah ona rahmet eylesin iman isimli eserinde dediği gibi İnsanlar başladıkları ve giriştikleri her şeyin ismini kullanma hakkına sahip olurlar. Onların bazıları diğerlerine üstünlük sağladıkları halde hepsine aynı isim verilir. Namaz kılan yani musalli adı namaz için tekbir getiren, ruku ve secde yapan, kıyamda duran ve oturan kimseyi içine alır. Namaz kılan yani musalli adının bütün bunlara verilmesi gerekir. Yani kıyam halindekine de namaz kılan denilir. Secde halindekine de namaz kılan denilir. Eğer bir topluluğa bir eve girmeleri emredilirse onlardan birisi eve girip kapının eşiğine basıp yerinde beklerse bir başkası onu birkaç adım geçer, bir üçüncüsü evin ortasına girerse bütün bunlara eve girdiler denilir. Halbuki bazıları diğerlerine daha fazla ilerlemiştir. Arap lügatinde kabul edilen görüş budur. Aynı şekilde İmana giriş dine giriştir. İslam'ın yerine getirilmesi gereken bir grup farzı ile ifade edilmesi doğrudur. Ancak bu Müslüman adının bütün farzları yerine getirmeyen kimseye verilemeyeceği anlamına gelmez. Bu durum farzların bazılarını eksik yapandan Müslüman adını çekip almayacağı gibi onu İslam'dan da çıkarmaz. Tekfir ve hicret cemaati iddialarını Kendileri için dayanak olamayacak bazı delillere dayandırmaya çalışmışlardır. Bunlardan birisi, kıtal delili, savaş delili olarak isimlendirdikleri delildir. Bu görüş özetle şöyle. Kaynaklar incelendiğinde görülür ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir Müslümanla savaşmamıştır. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin savaştığı veya kendisiyle savaşmaya izin verdiği herkes İslam'dan çıkmış sayılır. Söz konusu görüşlerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize karşı silah çeken kimse bizden değildir hadisini böyle bir kimsenin Müslümanların cemaatinden olmadığı anlamında dayanak olarak ileri sürerler. Bunun dışında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen bir Müslümanın kanı ancak üç şeyden biriyle helal olur. Evliyken zina eden kimse... Öldürdüğü bir kimseye karşı kısasen öldürülmesi gereken kişi ve dinini terk edip cemaatten ayrılan kimse. Onlar bu hadisi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin savaştığı veya zina eden yahut katil olmadığı halde onunla savaşmayı mübah gördüğü kimsenin, özellikle dinini terk eden, dinden çıkan ve Müslüman cemaatten ayrılan kimseye delalet ettiğini söylerler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin birisiyle, bir yahut daha çok farzın terk edilmesinden dolayı savaşlarını görürsek anlarız ki bu farz İslam'ın bir şartı olup bunun yapılmamasıyla İslam'dan uzaklaşılır. Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellemin farzlar için savaştığı kendisinin de ifade buyurduğu gibi doğrudur. Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed onu Rasuldür deyinceye, namazı kılıncaya ve zekat verinceye kadar insanlarla savaşmakla ebrulundur. Eğer bunu yaparlarsa Müslümanlık hakkının gereği müstesna. İslam hakkı olmak üzere canlarını ve mallarını benden korumuş olurlar. Artık onların hesabı Allah'a kalmıştır. Evet, hadiste böyle buyurulmuştur. Onların bu iddiası genel olarak batıl bir iddiadır. Çünkü kendisiyle savaşılan ya da savaşılmasına izin verilen herkes İslam'dan çıkmış sayılmaz. Allah Teala Hucurat Suresi 9. ayetinde geçtiği gibi haddi aşanlarla savaşmayı emrettiği halde onlar için iman sıfatını reddetmemiştir. Şöyle buyuruluyor: Eğer müminlerden iki grup birbirleriyle vuruşurlarsa aralarını düzeltin. Şayet biri ötekine saldırırsa Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar saldıran tarafla savaşın. Tekfir ve hicret cemaatinin delil olarak kullandığı bize karşı silah çeken kimse bizden değildir hadisinde geçen bizden değildir ifadesinden silaha sarılandan uzaklaşmak ve onun dinden çıktığına hükmetmek anlaşılmaz. Bunun anlamı Ebu Ubeydin de belirttiği gibi, o itaat edenlerden ve şeriatı koruyanlardan, muhafaza edenlerden değildir. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah diyen bir Müslümanın kanı, ancak üç şeyden birisiyle helal olur. Evliyken zina eden kimse, öldürdüğü bir kimseye karşı kısasen öldürülmesi gereken kişi ve dinini terk edip cemaatten ayrılan kimse hadisinde geçen, dinini terk eden sözüne gelince, hadiste geçen, Müslüman bir adamın kanı helal değildir ifadesi ne suretle irtidat etmiş olursa olsun, ne suretle dinden çıkmış olursa olsun bütün irtidat edenleri içine alıp İslam'a dönmediği takdirde böyle bir kimsenin katli vacip olur. Hadiste geçen cemaatten ayrılan sözü ise, rafiziler, hariciler gibi İslam cemaatinden herhangi bir bid'atle veya icmayı reddetmek suretiyle çıkanları kapsar. Burada şunun belirtilmesi gerekir. Sünnette failinin öldürülmesi emredilen birçok işler vardır ki bu durum o kişinin dinden çıkmasını zorunlu olarak gerektirmez. Diğer taraftan insanlarla savaşmakla emredildiğim hadisinde savaşmanın mübah görülmesi öldürmeyi mübah kılmaz. Yani e, katil başka bir şeydir, mukatele başka bir şeydir. Bunların fiil kalıpları e, başkadır. Mukatele karşılıklı savaşma, e, katil ise Mücerret, öldürme demektir. E, zekatı vermeyen kimseyle onu ödeyinceye kadar savaşılır. Fakat bundan dolayı öldürülmesi gerekmez. Böylece kişiyle savaşmak helal olabildiği halde onun öldürülmesi helal olmaz. Hadiste namazı terk eden öldürülmesine delalet yoktur ki bunun dışındakilere delalet olsun. Tekfir ve hicret cemaati aynı şekilde onlar tarafından atın delili olarak bilinenleri dayanak olarak ileri sürmüşlerdir. Özetle şöyle iddia ederler. Allah Teala Mümtahine suresinde biyatın şartlarını şöyle açıklamıştır. Ey peygamber, inanmış kadınlar Allah'a hiçbir şeye ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, elleriyle ayakları arasında bir iftira uydurup getirmemek, İyi iş işlemekte sana karşı gelmemek, gelmemek, bunlar da biat etmeye geldikleri zaman biatlarını kabul et ve onlar için Allah'tan mağfiret, bağışlanma dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok esirgeyendir. Onlar bu ayetin iki hususu ihtiva ettiğini söylerler. Birincisi Allah'a herhangi bir şeyle ortak koşmamaları ki bunda kesin haramlar vardır. İkincisi, marufta ona isyan etmemeleri ki bunda da farzlar vardır. Bunun üzerine biatın şartlarını tamamlayıp bütün farzları yerine getirmeyen kimsenin Müslüman sayılmayacağı görüşünü geliştirdiler. Cemaatin ayette geçen marufu, yani iyi işi farzlar olarak anlaması bir gayrimüslime nispetledir. Maruf, Allah'a ve Resulüne itaat anlamına gelen her şeyi kapsayan bir isim ise o zaman şeriatın emrettiği ve nehyetliği her şeydir. Ayet her halkarda tekfir ve hicret cemaatinin ileri sürdüğü gibi kendiler için dayanak değildir. Birincisi, ayet kadınların bidat, e, biat etmekten önce imanlarına hükmetmiştir. Böylece biatin iman esası olduğuna dair ileri sürülen delil çürütülmüş olur. Çünkü biattan önce iman e, ispat ediliyor. Eğer biat şartlarıyla beraber bu şekilde iman ile küfrü birbirinden ayıran bir ayraç ise neden Allah kadınlar için iman ile hükmetmiştir? İkincisi, ayet biatın sıhhatinin şartlarını açıklamıştır. Ancak ayet biatın bazı şartlarının yerine getirilmemesinden dolayı Allah'ın dininden kovulmayı ve irtidat ile hükmetmeyi gerektirecek bir şey ihtiva etmemektedir. Üçüncüsü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin biat olmaksızın birçok insanın Müslümanlığını kabul ettiği birçok rivayetler sahihdir, sabit olmuştur. Bundan da anlaşılıyor ki, biat, farzların tamamı olan ve onsuz İslam'ın kabul edilmediği İslam sınırı anlamında delil olamaz. Eğer bu iddia doğru olsaydı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin İslam'a girmek isteyen herkesten bunu istemesi gerekirdi. Bu ise meydana gelmemiştir. Aksine... Sahih hadislerde geçen ve dinden kesin olarak bilinen şey, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine İslam'a girme talebiyle gelen herkesten yalnızca Allah'ın birliğine ve kendisinin peygamberliğine şehadet etmelerini istediğidir. Böylece kişi, kelime-i şehadetle hayatını koruyor ve Müslüman sayılıyor. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, hiçbir farzı yerine getirmeden ölen kimsenin Müslüman olduğuna şehadet etmiştir. Sahih-i Müslim de nakledildiğine göre Ensar'dan bir adam, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek Allah'tan başka ilah olmadığına, senin onun kulu ve rasulü olduğuna şahadet ederim dedi. Sonra savaşmaya gitti ve ölünce kadar savaştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu kişi kolayı yaptı ve çok ecir aldı buyurdu. Görüldüğü gibi bu kimse savaştan başka hiçbir amel işlemedi halde büyük ecre kavuştu. Ayrıca bu cemaat mensupları, bir farzı yerine getirmeyen ya da bir haramı işleyen kimsenin küfür üzere olduğuna ve cehennemde e ebedi olarak kalacağına dair genel nasların bulunduğunu delil olarak ileri sürerler. Bu delillerden birisi Allah Azze ve Celle'nin şu ayetidir. Cin suresi 23. ayet. Kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse bilsin ki ona kendi gibilerle birlikte içinde ebedi kalacakları cehennem ateşi vardır. Bu ayet onlar için delil olamaz. Çünkü buradaki karşı gelmeden yani isyandan Murat diğer muhkem nasların açıkladığı gibi küfür isyanıdır. Küfür olmadan meydana gelen mücerret isyan ise Kur'an ayetleri ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden nakledilen sahih hadislerin delalet ettiği şekilde ayrıca ümmetin geçmiş alimlerinin de e, imamların da icma ettiği üzere cehennemde ebedi kalmayı gerektirmez. Onların delillerinden birisi de Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yüz çevirenler hariç ümmetimin hepsi cennete girecektir. Yüz çeviren kimdir ey Allah'ın Resulü diye sorduklarında kim bana itaat ederse cennete girmiştir, kim bana isyan ederse yüz çevirmiştir buyurdu şeklindeki hadistir. Buhari'nin İhtisan Babı'nda e, rivayet ettiği bir hadis bu. Onlar... Bununla açık olarak haram olan şeylerden sakınmanın ve farzları yerine getirmenin İslam için şart olduğunu yakinen biliyoruz diyorlar. Hadisin manası, asi yani isyan eden eğer kafir ise asla cennete girmeyecektir. Eğer Müslüman ise kastedilen şey, Allah'ın dilediği kimseler dışında onun cennete girenlerle beraber girmeyeceğidir. O halde masiyetin, isyanın, tekfir ve hicret cemaatinin anladığı gibi umumi olarak anlaşılmaması gerekir. Onlar ayrıca bir farzı terk etmenin veya bir haramı işlemenin küfür olduğunu ortaya koyan ayrıntılı naslarla görüşlerini delillendirirler. Bu delillerden birisi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bizimle onlar arasındaki ahit, fark, namazdır. Kim namazı terk ederse kafir olmuştur sözüdür. Bu, ve buna benzer e, bu manadaki hadislerdir. Onların delil olarak kullandıkları Resulullah sallallahu aleyhi ve bir başka e, sözü de insanlarda iki şey bulunur ki bunlarda küfür vardır. Nesebe taan etmek, ölüye ağıt yakmak. Evet. Bu her farz ve her haram için böyledir. Söz konusu iki hadiste onlar için delil olabilecek bir şey yoktur. Namaz konusuna gelince Namazı terk eden hakkındaki hükümde farklılıklar mevcuttur. Alimler bu meselede ihtilaf etmişlerdir. Hadislerde namazın terkinin hükmü açıktır. Ayet ve hadislerde namazın terkinin hükmü açıktır. Ee, sahabelerden gelen umumi nakillerde de e, namazın terkinin küfür olduğu belirtilmiştir. Yalnız burada ehli sünnet e, harcilerden e, ehli sünnete ayran husus Fiil ile faili ayırmaktır. Ayrıca e, ilim ehli arasında da namazın terkinin e, büyük küfür mü, küçük küfür mü olduğu bir ihtilaf vaki olduğundan ilim ehlinin dahi ihtilaf ettiği bir meselede eee tekfirde bulunmak tehlikeli görülmektedir. Evet ancak e, hüccet ikamesi yapılır. Sahabenin bu konudaki icması ispatlanır. E, bundan sonra namazı terk eden kimsenin küfrü veya aksi ortaya çıkar. Evet. Diğer hadis hakkında da farklı görüşler vardır. Yani e, cahiliye olarak insanlarda iki şey bulunur ki bunlarda küfür vardır. Bunlarda nesebe sövmek ve ölüye ağıt yakmak diye geçmişler liste. Evet. E, İmam Nevevi Sahi Müslim şehrinde ve e, Ebu Ubeyt Kasım bin Sella El İman isimli eserinde e, bu hadisi anlama hususunda şunu ifade etmiştir: Nesebi ayıplamak ve ağıt yakmanın kafirlerin amellerinden ve cahiliye huylarından olduğudur. Yani buradan anlaşılması gereken budur. Ama mücerret olarak bunlarla insanlar tekfir edilmez. Evet, ikincisi e, tekfir cemaatinin Tebeyyun yani belli olma prensibi, belli olma kuralıdır. Tekfir ve hicret cemaati kendi cemaatleriyle içinde yaşadıkları toplum arasındaki ilişkilerin esaslarını belirlerken tebeyyun kuralına dayanmıştır. Onların görüşüne göre bu kural, toplumu meydana getiren fertlerin İslam'ın farzlarını tam olarak kabul edip onları yerine getirdikleri, açığa çıkıncaya kadar Müslüman olduklarına hükmetmemeyi ifade eder. Bunun anlamı Cemaatül Müslümin yani kendi cemaatleri dışındaki fertlerin İslam'ın emirlerini ve insanlardan herhangi birisinin Müslüman olduğuna hükmetmek için gerekli olan asgari ameli onların bunu anladıklarını gösteren davranışları bulunmadıkça tam anlamıyla yerine getirdiklerinin garanti edilemeyeceğidir. Onlar herhangi bir farzı yerine getirmedikleri gibi cemaati ve biatı da reddetmektedirler. Bundan dolayı onların Müslüman olduklarına hükmedemeyiz derler. Diğer taraftan onların İslam'dan e, kovulmalarını gerektiren açık bir küfürlerini tespit edemiyoruz. Bunun için onların kafir olduklarına da hükmedemiyoruz. Onlara göre cemaatül müsliminin yani kendi fırkalarının dışındaki kimseler için uyulması gereken şer'i hüküm durumları açığa çıkıncaya kadar yani tebeyün edinceye kadar onlar hakkında beklemek yani karar vermeyi geciktirmektir. Yani bazıların biraz daha açık bir ifadeyle e, belirttikleri gibi yani ben ne müslüman derim ne kafir derim e, tarzı bir yaklaşım. Müslüman olduklarının açık delili onların e, iddialarına göre cemaatlerine katılıp cemaatin imamına veya onun vekiline biat etmeleridir. Kim buna uyarsa Müslümandır, kim reddederse kafirdir derler. Onların tebeyün yani belli olma kuralı haricilerin eski e, fırkalarından ezarî kafir kasının savunup uyguladığı istiraz denilen prensibine benzer. İstiraz kendilerine muhalif olanların, çocukların ve eşlerinin kanlarının helal olduğuna inanmak, başka bir ifadeyle kim olduklarına bakılmaksızın öldürülmeleri anlamındadır. E, bu sebeple e, Müslümanların da yaşadığı yerlerde e, patlatma eylemlerini caiz görmekte, buna fetva vermektedir günümüzdeki bazı hariciler. Buna sebep olarak e, cihat önderi olarak kendilerine biat ettikleri şahıslara e, bombalayacakları yerlerdeki insanların biat etmemiş olmalarını öne sürerler. İşte tıpkı eski Ezarika yani Nafi bin Ezrak peşinden giden Ezarika fırkasının e, ortaya koyduğu istiraz prensibinde olduğu gibi. Bir şeyin durumu belli olunca kadar beklemek veya bir şeye karşı ihtiyatlı olmak Allah'ın emrettiği şer'i bir emirdir. Ancak bu Tekvir ve Hicret cemaatinin savunduğu anlamda Müslüman bir kimsenin gerçekten Müslüman olduğuna karar vermek için beklemek anlamında değildir. Bundan maksat murat durumu meçhul olan birisinin durumu belli oluncaya kadar kâfir olup olmadığına karar vermek için beklemektir. Bu ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin El Velid bin Uhben'in Kendisine Mustalik oğullarının Müslümanlarla savaşmak için hazırlık yaptıklarını bildirmesi üzerine Halit bin Velid'i radıyallahu anh durumu öğrenmek için Mustalik oğullarına gönderdiği zaman emrettiği şeydir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Halid'e beklemesini, onların durumu belli oluncaya kadar kendileriyle savaşmak için acele etmemesini emretti. Bu da Hucurat suresi 6. ayetindeki Ey iman edenler! Eğer bir fasık size bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir topluluğa kötülük edersiniz de sonra pişman olursunuz ayetinden anlaşılmaktadır. Tekvir ve hicret cemaati görüşlerini bugün insanların içinde bulundukları karışık durumdan dolayı sadece la ilahe illallah demenin Müslüman ile kafiri birbirinden ayırmaya yetmeyeceği düşüncesine dayandırmışlardır. Onlara göre bundan dolayı Durumun açığa çıkması için başka bir dayanağa ihtiyaç vardır ki bu da cemaatül müslimine katılmaktır veyahut da e, belirledikleri imama biat etmektir. Bu görüşleri ise delile ihtiyaç duyan bir iddiadır. Kesin olarak bilinmektedir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde açıkladığı esaslara göre İslamiyet'i kabul eden kimse Müslümandır ve kendisinden açık bir küfür sadır olmadıkça onu İslam dairesinin dışına atmanın yolu yoktur. Yine onlar insanların çoğunun kelime-i manasını bilmeden ya da gereklerini yerine getirmeden söylediklerini iddia ederler. Onlara göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı insanlardan anlamını bilmedikleri ve gereklerini yerine getirmedikleri halde sadece kelime-i şahadeti söylemelerini kabul etmişse bu ancak onun insanlardan İslam'ın gereğini yerine getirmelerini isteyen bir otorite olmasındandır. Ancak şimdi İslam hilafeti mevcut değildir. Bundan sonra kişi kendisi hakkında İslam ile hükmedebilmemiz için İslam'ın gereğini yerine getiren gruba uymalıdır. O gruba biat etmelidir ki bu da cemaattir derler. Onların bu iddiası da aynı şekilde Kur'an ve sünnetten delil olmayan batıl bir iddiadır. Bilakis Naslardan anlaşıldığına göre Peygamber aleyhisselatü vesselam kelime-i şahadeti söylemekle kişiyi İslam'a kabul ediyordu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın anlamanın, anlamanın e, herhangi bir çeşidinin e, meydana gelmesini gerekli gördüğü şeklinde anlaşılabilecek bir uygulaması bilinmemektedir. Yani e, kendisine e, gelip La İlahe illallah" sözünü e, kabul eden, bunu telaffuz eden kimselere söylediğim bu sözün anlamını biliyor musun diyerek e, imtihan etmesi, sorgulaması gibi bir uygulaması e, Naslar'da gelmemiştir. Böyle bir şey bilinmemektedir. Dahası birçok bir hadiste e, İslam esaslarında ki bunlardan biri de Cibril hadisidir. Bir delil gösterme ve biat zikredilmez bu hadiste. Yani Cibril size dininizi öğretmeye geldi buyuruyor bakın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Fakat öğretilen bu dinde Müslümanların halifesine biat etmek diye bir şart zikredilmemiştir. Ne imanın şartı olarak ne İslam'ın şartı olarak. Biyat ya da delil gösterme imanın esaslarından biri olsaydı, yani delil göstermeyle kastettiğimiz şu, La ilahe illallah diyen bir kimseden bu sözü yeterli görmeyip, e, Müslüman olduğunu ispatlayan daha başka deliller göstermesi, e, bunu istemek, e, imanın esaslarından biri olsaydı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu açıklaması gerekirdi. Bundan da ötesi, insanların katılması emredilen cemaat, belli bir cemaat olmayıp, buradaki cemaatten kasıt, Kur'an'a ve sünnete uyan bir imam ya da halife etrafında toplanmaları halinde Müslüman cemaatidir. Tekfir ve hicret cemaatinin delil olarak kullandığı ayetler, onların iddialarının aksine delalet etmektedir. Ey iman edenler! Allah yolunda savaşa çıktığınız zaman iyi anlayıp dinleyin. Size Müslüman olduğunu bildirene veya size selam verene, dünya hayatının geçici menfaatine göz dikerek sen mümin değilsin demeyin. Çünkü Allah'ın nezdinde sayısız ganimet vardır. Önceden siz de böyleyken Allah size lütfetti. O halde iyi anlayıp dinleyin. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Evet Nisa 94. ayetidir bu. Bu ayet ve Miktad bin el-Esvet radıyallahu anh hakkında bir adamı la ilahe illallah dediği halde öldürmesi üzerine ya da kendilerine selam veren, Süleym'li bir adamı öldüren ve onlardan korktuğu için selam verdiğini söyleyen bir grup hakkında indi rivayet edilmiştir bu ayet. İbni Kesir tefsirinde e, bu rivayeti bulabilirsiniz. Bundan sonra Müslümanlara bir savaşa çıktıklarında herhangi bir kimseyle durumu belli oluncaya kadar savaşmamalarını veya öldürmemelerini ve zahir ile yetinmelerini emreden ayet nazil olmuştur. Mümteyne suresinde geçen ve delil olarak kullandıkları, Ey iman edenler! Mümin kadınlar hicret ederek size geldiği zaman onları imtihan edin. Allah onların imanlarını daha iyi bilir. Eğer siz de onların inanmış kadınlar olduklarını öğrenirseniz, onları kafirlere geri göndermeyin. Bunlar onlara helal değildir. Onlarda, bunlara helal olmazlar ayetine gelince, yani müntehine 10. ayetine gelince, bu ayet hicret eden mümin kadınların imtihan edilmesine, onların kocalarına kızgınlıktan veya onlardan hoşlanmamadan dolayı veya maddi çıkar sağlamak için hicret edip etmediklerinin araştırılmasına işaret etmektedir. Bu durum özellikle kadınlar içindir. Eğer genel olsaydı erkekler de kadınlar gibi imtihan edilirlerdi. Ancak bunu kimse söylememiştir. Allah Teala'nın o kadınları mümineler olarak isimlendirmesi, onların dilleriyle tasdik etmelerinden ve kelime-i söylemelerindendir. Onlardan bunun tersini gösteren bir şey sadır olmamıştır. Bununla tekfir ve hicret cemaatinin bir kişinin durumu belli olunca kadar beklemeyi, Müslümanların gerçekten Müslüman olmadıklarına karar vermek amacıyla kural haline getirmelerine dair iddiaları çürütülmüş olmaktadır. Evet, bir diğer kural kuralları e, ortaya koydukları kaideleri farzların tearüzü, yani farzların çelişmesi kuralıdır. Bu kural Müslümanların öncelikle ve daha büyük hedeflerinin İslam devletini veya hilafeti kurmak ve yeryüzünde yaşayan bütün insanların Allah'a kulluk yapmasını sağlamak olduğu görüşüne dayanır. Bu büyük hedefin gerçekleştirilmesi yolunda İlk hedefle çelişmesi halinde Müslüman cemaatin özellikle de mustazaf oldukları aşamada, zayıf düşünülmüş oldukları aşamada, hakkın bir kısmını terk etmesinde zaruret meydana gelir. İhtiyaç zorun olarak bu kuralı gerektiriyorsa ve bir farzı feda etmeden başka bir farz yerine getiremiyorsak, bu durumda farzlar arasında daha önemli olanı öncelikli olarak yapmak veya cemaatin maslahatına uygun olanı veya ona gelebilecek azayı defedecek olanı yerine getirmek gerekir. Buna uygun olarak cemaat mensuplarına sakallarını kesmelerini emretmişlerdir. Çünkü sakal hareketi sıkıntıya sokmakta ve cemaatin emniyetini tehlike atmaktadır. Cuma namazında terk ederek Cuma'nın şartlarından birisinin kuvvetli olmak olduğunu, oysa kendilerinin mustazaf durumunda olduklarını söylemişlerdir. Diğer taraftan cemaatin hareketinin emniyetini sağlama zorunluluğunun, farz olan cuma namazının yerine getirilmesini engellediği görüşünü ileri sürerler. Şüphe yok ki bu birçok konuda olduğu gibi yaptıkları çirkin yanlışlardan birisidir. Bu yanlışlığın kaynağı söz konusu cemaat mensuplarının, tekfircilerin düşüncelerindeki bozukluk ve karışıklıktır. Bir diğer sebep de farzları yerine getirip getirmemek hususunda Müslümanın Ammar bin Yasir radıyallahu anhumanın durumunda olduğu gibi inancını inancını bile zahiren terk etmesine ruhsat verilen ikrah durumu ile özel bir cemaatin maslahatını ve emniyetini sağlama arasındaki farkı anlayamadıkları, anlayamamaları, mustazaf olmayı ve sağladığı ruhsatları temkinli olmayı ve ondan çıkarılan özürleri idrak edememelerinden kaynaklanmaktadır. Bütün bunlar öyle meselelerdir ki onlar hakkında şahsi görüş veya heva ve hevese göre hüküm verilmez. Aksine uyulması gereken şer'i ve dini prensiplerin uygulanmasına dikkatli olmak, sapıtmaktan, hevaya uymaktan ve ona bağlanmaktan sakınmayı gerektirir. Bu durum, tekvir cemaatinin delil olarak ileri sürdüğü şer'i prensipleri nasıl algıladıklarını ve bu prensipler hakkındaki cehaletlerini göstermektedir. Onlar bu kaidelerin bazı farzları terk etmeleri, bazı mahzurlu şeyleri yapmaları ve buna benzer iddialarına e, delil olduğunu zannediyorlar. Ve bu hususta şöyle diyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hendek Savaşı'nda Müslümanlara Allah'a ve ahiret gününe inanan kimse ikindi namazını Kurayza oğullarının bölgesine kadar kılmasın şeklinde bir emir verdi. Kurayza oğullarının bölgesine varış ikindi namazının vaktinin bitiminden sonra olacaktı. Müslümanlardan bazıları ikindi namazını Medine'de, bazıları da Kurayza oğullarının bölgesinde kıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu iki gruptan hiçbirini eleştirmemiştir. İkindi namazını Medine'de kılanlar kendisinin emrine muhalefet ettikleri halde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin onları eleştirmediğini söylerler. Çünkü bu emir başka bir farza çelişmiştir ki bu da ikindi namazıdır. Böylece iş iştihat konusu olmuştur. Bunun için iki gruptan hiçbirini eleştirmemiştir derler. Evet bu olayın farzların çelişmesiyle bir ilgisi yoktur. Burada söz konusu olan şey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin namazın Kurayza oğullarının bölgesinde kılınması hususunda verdiği emrin anlaşılmasındaki iştahattır. Sahabelerden bazıları Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın kastettiği şeyin çabuk gitmek olduğunu anlamışlar ve namazlarını kılarak gitmek için acele etmişlerdir. Diğerleri ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Kurayza ullarının bölgesinde namaz kılmayı kastettiğini anlamışlardır. İbn Hazım emrin bu şekilde zahiri olarak anlaşılmasını teyit ederek şöyle demiştir: "Eğer beni Kurayza günü orada bulunsaydık, vakit gece yarısından sonra bile olsaydı namazı ancak orada kılardık." Görüldüğü gibi olayın tekfir ve hicret cemaatinin iddia ettiği gibi Farzların çelişmesi ve bir farz için diğer bir farzın terk edilmesiyle ilgisi yoktur. Delil olarak ileri sürdükleri olaylardan bir diğeri de Kâm bin Eşref'in öldürülmesi olayıdır. Derler ki, Muhammed bin Mesleme radıyallahu anh, bu iş için ortaya çıkınca "Ey Allah'ın Resulü, söylemem için izin ver." dedi ve ona izin verildi. Aynı şekilde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, Hendek Savaşı'nda, Nuaym'a, düşmanların bizi terk etmelerini sağla ey Nuaym dediği zaman, Nuaym, ey Allah'ın Resulü, söylemem için bana izin ver demiş ve kendisine izin verilmişti. Onlar iki şahsada söylemeleri izin verilen sözleri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sövmek şeklinde açıkladılar. Esasen onların meseleyi bu şekilde anlamalarının hiçbir dayanağı yoktur. Bilakis İki konu hakkında nakledilen rivayetlerden, söylenmesine izin verilen şeyin, düşmanın yardımsız bırakılması ve kandırılması için yalan olduğu anlaşılmaktadır. Bunun için Bukhari, Allah rahmet eylesin, bu olayı savaşta yalan söyleme başlığı altındaki bir bapta zikretmiştir. i̇bn Hacer, Muhammed bin Meslemen'in düşmanları kandırmak amacıyla bazı şeyler yapmasına izin verilmesini istediğini zikreder. İbn Sa'd'ın kıssayı anlatışından, bu rivayetindeki anlatışından onların Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rahatsız olduklarını söyleyip onun görüşlerini yermek için izin istedikleri ortaya çıkmaktadır. Söyledikleri şeyler arasında şunlar da vardı. Bu adamın bizim yanımıza gelmesi başımıza bela oldu. Araplar bizimle savaştı ve bize karşı birleşerek bir araya geldiler. Kaldı ki Evet, eee İbn Hacer'in Fetul Bari'sinde bu şekilde nakledilir. İbn İsâd'ın tabakatından naklediyor. Kaldı ki tekfir cemaatinin bu zikredilen hadisin manasını doğru anladığını söylesek dahi, bunu kabul etsek dahi bunun genel bir kural olması mümkün değildir. Çünkü peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e sövmek imanı yok eden hususlardan olup bilindiği gibi kişiyi küfre götürür. Tekfir cemaati Ammar bin Yasir radıyallahu anhuma ile müşrikler arasında geçen olaylar da delil olarak ileri sürmektedirler. Ammar radıyallahu an küfür sözlerini söyledikten sonra Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'a sığınınca Peygamber Aleyhissalatu vesselam ona "Gönlün nasıl? Yani kalbindeki durum nasıl?" diye sordu. Ammar radıyallahu "Gönlüm iman doludur." dedi. Bunun üzerine Peygamber Aleyhissalatu "Eğer sana tekrar işkence yaparlarsa" Sen de aynı şeyi tekrar söyle dedi. Bu olayda onlar için bir delil yoktur. Çünkü bu durum kalben inandığı halde küfrü gerektiren sözler söylemek durumunda kalan ya da kafirlerle anlaşmaya zorlanan kimseler için zahiren kafir olduğunu gösterebilmesi hususunda Allah tarafından uygun görülmüş bir mazerettir. Bu da zorlanma zamanıyla ilgili bir ruhsattır. Ancak yapılanlara karşı sabretmek ve kâfirlere itaat etmemek daha faziletli bir davranıştır. Kurtubi şöyle der. Küfre zorlanıp öldürülmeyi tercih eden kimsenin, Allah katında ruhsatı tercih edenden daha büyük ecri vardır. Her halkarda burada anlatılan zaruret halidir ve zaruret ile insanın bir şeyi kendi irazidesiyle yapması arasında fark vardır. Ayrıca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, ...savaşta yalanı ve hile yapmayı e, mübah kıldığını söylemektedirler. Bu ise garip bir delilendirmedir. Çünkü yalana ve hileye izin verilmesi... ...onların anladıkları gibi Müslümanlarla mücadelede değil... ...düşmanla savaştadır, kafir ile savaştadır. Bununla tekfir cemaatinin kendisine mübah kıldığı... ...dini ve şer'i bir dayanağı bulunmayan işler ve faaliyetler arasında... ...dağlar kadar fark vardır. Evet... Üzerinde durmaya çalıştığımız delillerin zayıflığına ve tutarsızlığına rağmen söz konusu prensibe tutunmak, tekfir cemaatinin mensuplarının kendilerine kafir gördükleri devletin organlarıyla ve cahiliye saydıkları kurumlarıyla yardımlaşmayı mübah görmelerine sebep olmuştur. Onlar bunu yapmakla cemaatin maslahatına uygun davrandıklarını iddia etmişler ve düşmanın planları gereğince yapılan iş olarak isimlendirdikleri, onlar arasında cahiliye ile İslam arasında maslahat sağlayan, dakik hesapların en iyisi şeklinde bilinen metotlarını savunmuşlardır. Bunu şöyle örneklendirmişlerdir. Yapılması gereken bir eylem var da bu eylemi cemaat ancak düşmanla ortak yapabiliyorsa ve cemaat bununla %54, düşman %46 kazanç sağlıyorsa bu iş desteklenir. Çünkü bu da olmazsa cemaat bir adım ileri gidemez derler. Emniyet birimleri ve İslam düşmanları Cemaatin bu konudaki zayıf noktasını sömürmüşler ve bunda başarı sağlayarak amaçlarını gerçekleştirmek için onlardan malzeme almışlardır. Ee, Mısır'da işte bu İhvan-ı Müslimin ile Tekfir ve Hicret Cemaati arasında e, dönemin e, Vakıflar Bakanı, Evkaf Bakanı e, Muhammed Hüseyin Zehebî'yi kaçırıp e, öldürmek suçundan dolayı birçok Müslüman idam edilmiştir. Yani günümüzde de e, bakın birkaç e, hislere uygun sözle insanların hislerini kamçılıyorlar, bu sözlerle insanları meydana döküyorlar ve e, enselerine çöküp bu dava için, İslam'a davet için e, harcanması gereken kuvvetler maalesef e, kolaylıkla zindanlara tıslarılıbiliyor. Evet. Diğer bir kuralları büyük günah işleyenleri tekfir etmeleridir. Tekfir cemaati daha önce haricilerin söyledikleri gibi büyük günah işlemenin dinden çıkardığını ve büyük günah işleyenin küfre hükmedilmesi gerektiğini söylemişlerdir. Onlar derler ki İslam'da küfür kelimesi İmanın zıttı bir duruma delalet etmek için kullanılmıştır. Küfür kelimesi fısk, zulüm ve isyan kelimelerini de kapsar. Bu üç kelime tek bir anlama delalet etmekle olup o da dinde küfürdür. Yani küfrü millet denilen kavram. Bu husustaki ihtilaf küfre girmenin yollarıyla ilgili olup onun hakikatiyle, hakikatiyle ilgili değildir. Bu durum tamamıyla müminler, Müslümanlar ve itaat edenler. Kanitin kelimelerinde de aynıdır. Allah Azze ve Celle Ahzab suresinin 35. ayetinde şöyle buyurmaktadır. Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar, Mümin erkekler ve Mümin kadınlar, itaata devam eden erkekler ve itaate devam eden kadınlar, Sadık erkekler ve sadık kadınlar, Sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, Mütevazi erkekler ve mütevazi kadınlar. Evet. Bütün bunlar tek bir anlamı ve tek bir hükme delalet etmekte olup, herkesçe kabul edildiği üzere imandır. İsimlerdeki farklılık ise imana giriş yollarıyla ilgilidir. Onlar da haricilerin yaptığı gibi itikattaki hatayla, ameldeki hatayı aynı kabul ederek aralarındaki ayrılığı reddettiler. Bu usta derler ki, şeriatın, Ameli küfürle kalbi küfrü birbirinden ayırdığını ayırdığı söylenmemiştir. Diğer taraftan, amelleriyle kafir olanların, kalpleriyle ve itikatlarıyla kafir olanlardan farklı olduklarına delalet eden veya en ufak bir şekilde buna işaret eden bir tek nas yoktur. Aksine bütün naslar, Allah'a isyanın amelle olduğuna, kafir olmanın amelle meydana geldiğine delalet eder. Amelin tek başına ateşle cezalandırılmaya... Cennetten mahrum olmaya sebep olduğu bir vakadır. Büyük günah işleyenin kafir olması için haramı helal görmesi ya da inkar etmesi şartını reddettiler. Bu hususta derler ki, kalp ile veya dil ile bir şeyin mübah kılınması ya da inkar şartına gelince, bu sorumlu tutulan fazladan bir şart olup, onun ne akıl, ne kitap, ne de sünnet şart kılmıştır. Dahası, insanlar arasındaki yakın teamül de bu şartı caiz hale getirmemiştir. Akıl, vaka ve şeriat nazarında gerçek netice bakımından bir kimsenin hakkını diliyle inkar eden kimseyle bu hakkı emredip sonra da başkalarıyla birlikte bu hakkı engellemeye iştirak eden ve onu davranışlarıyla engellemek suretiyle inkar eden arasında bir fark yoktur. Aksine diliyle ikrar edip sonra da ameliyle inkar eden kimse insanlar nazarında daha büyük bir suç işlemiş ve diğerine nispetle onları daha çok kızdırmış olabilir. Evet, tekfir cemaatin mensupları küfrü millet ile küfrü nimet arasındaki farkı da inkar etmişlerdir. Bu hususta derler ki ehli sünnet ve cemaatin bilmeyerek iddiayla, yalanla ve Allah'a söz isnat ederek küfrü nimetin dinden çıkarmayan bir küfür olduğuna dair ileri sürdükleri iddialarının batıl olduğunu kesin olarak ortaya koyacağız. Onlardan Allah'ın kitabından küfür ihsan veya küfür nimetin dinden çıkarmadığına dair bir nas getirmelerini istiyoruz ki, buna açıkça delalet eden, bu manaya gelebilecek veya bahsedilen anlama işaret eden herhangi bir nas yoktur derler. Bir başka yerde de şöyle derler, kafirlerin küfürlerine, ateşe girmelerine, orada ebedi kalmalarına ve cennetten mahrum olmalarına sebep olan şeyin, genel ve ayrıntılı yaptıkları, kazandıkları ve hak ettikleri şeyler olduğuna dair, Kur'an'dan ve sünnetten birbirlerini destekleyici mütevatir naslar gelmiştir. Kim bir mümini kasten öldürürse cezası içinde ebediyen kalacağı cehennemdir. Nisa suresi 93. ayet. Kim Allah ve Rasulüne karşı gelirse bilsin ki ona içinde ebedi kalacakları cehennem ateşi vardır. Cin suresi 23. ayet. Kim Allah'a ve Rasulüne karşı isyan eder ve sınırlarını aşarsa Allah onu devamlı kalacağı bir ateşe sokar. Ve onun için alçaltıcı bir azap vardır. Nisa 14. ayet. Hayır, kim bir kötülük eder de, kötülüğü kendisini çepeçevre kuşatırsa, işte o kimseler cehennemliktirler. Onlar orada devamlı kalırlar. Bakara 81. ayet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da şu hadislerini delil olarak kullanmışlardır. Kovucu, nemmam, laf taşıyan, gıybet eden cennete giremez. Müslim, iman babında rivayet eder bunu. Yine iman babında. Müslümana sövmek fısk, onunla çarpışmak küfürdür. Ee, yine aynı yerde gelen bir hadis, zina eden kimse zina ettiği sırada mümin olarak zina etmez. Hırsız, hırsızlık yaptığında mümin olarak hırsızlık yapmaz. Bundan sonra tövbe arz edilmiştir. Buhari'de gelen e, ve Buhari ve Müslim'de gelen diğer bir hadiste de, benden sonra birbirlerinizin boyunlarını vuran kafirler olmayı buyurulmuştur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, vallahi iman etmez, vallahi iman etmez buyurdu. Kim ey Allah'ın Resulü diye soruldu? komşu şerrinden emin olmayan kişi buyurdu. Evet, bu da Bukhari'nin rivayet ettiği bir hadis. Tekvir cemaati, bu görüşlerini doğru olmayan önermeler üzerine bina etmişlerdir. Küfür kelimesinin İslam'da ancak imanın aksi ve onun zıtlı bir anlamda kullanıldığına dair e, bir iddia ortaya sürmüşlerdir. Bu doğru değildir. Aynı şekilde küfrün genel bir hüküm olduğunu, bu lafzın birçok çeşidi için aldığını, fısk, isyan, nifak gibi e, her çeşidin kendine has bir adı bulunduğunu iddia etmişler ve bu manada delil olarak ileri sürdükleri e, bir takım naslar vardır. İsyan ve zulüm zulmü de böyle e, tarif etmişlerdir. Ayetteki atif ayrı anlamlar gerektirir. Yani e, aynı anlamı değil, birbirinden farklı ayrı anlamları gerektirir. E, buna ilave olarak şunu da belirtelim ki bu ıstılahlar tek bir derecede değildir. Küfrün, zulmün ve nifakın çeşitleri vardır. Dünya ahkamına nispetle insanı dinden çıkaran ve ahiret ahkamına nispetle ateşte ebedi kalmayı gerektiren büyük küfür vardır. Bir de onu işleyen kimse için ateşte ebedi kalmayı değil de belirli bir zaman cehennemde kalmayı gerektiren, sahibini İslam dininden çıkarmayan, ancak onu fasıklık ve isyanın içine sokan küçük küfür vardır. İlk anlamıyla küfür, küfür kelimesinin karşılığı imandır. Bunun için allah Teala şu ayette mümin ve kafir tanımını ortaya koyuyor Bakara 253'te. İşlerinden kimi iman etti, kimi de inkar etti. Burada iman ve küfür söz konusudur. İkinci anlamdaki küfrün karşılığı ise şükürdür. İnsan ya nimet için şükredendir yahut o nimete küfreden. Nitekim İnsan suresinin 3. ayetinde Şüphesiz biz ona yolu gösterdik. İster şükredici olsun, ister nankör buyurulmuştur. i̇bn Abbas radıyallahu anhum'a Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle dediğini rivayet etmiştir. Bana cehennem gösterildi. Oradakilerin çoğunun kadınlar olduğunu gördüm. Onlar küfrederler. Bunun üzerine Allah'a mı küfrederler diye soruldu. Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam, onlar kocalarına karşı küfran ederler. İyiliğe karşı küfran yani nankörlük ederler. Birisine bütün zaman ihsan etsen sonra da senden hoşuna gitmeyen bir şey görse ben senden hiçbir hayır görmedim der buyurdu. Allah Teala'nın kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar kafirlerin ta kendileridir ayet ile ilgili olarak İbn Abbas radıyallahu anhuma şöyledir. Bu dinden çıkaran bir küfür değildir. Nitekim e, İbn Ebi Hatim sahih bir isnatla İbn Abbas radıyallahu anhuma yine bu ayetle ilgili olarak harcilerle e, tartışmalarında bu kebiredir. Bu bundan bu ayetten, Mayda 44'ten kastedilen büyük günahtır dediği rivayet edilmiştir. Tabiinden, Tabni'l-alimlerinden, Tavus'tan, Atabini Ebira bahtan da bu manada küfrün altında bir küfürdür dediği ayrıca naklediliyor. Evet, zulüm de aynı şekilde insanı dinden çıkaran, ateşte ebedi kalmayı gerektiren büyük büyük zulüm ve dinden çıkarmayan, ateşte ebedi kalmayı gerektirmeyen küçük zulüm olmak üzere ikiye ayrılır. Bukhari sahinde, zulmün berisinde zulüm babında, bu başlık altında İbni Mesud radiyallahu anh'ın şu sözünü nakleder. En'am suresindeki iman edip de imanlarına herhangi bir haksızlık, zulüm bulaştırmayanlar var ya, işte güven onlarındır ve onlar doğru yolu bulanlardır ayeti inince. Yani Enam 82. ayeti inince bu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabına ağır geldi ve dediler ki hangimiz nefsine zulmetmemiştir ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam durum zannettiğiniz gibi değildir. Bu Lokman'ın oğluna söylediği ey oğulcuğum Allah'a eş koşma doğrusu eş koşmak büyük bir zulümdür sözlerindeki gibidir buyurdu. i̇bn Hacer Allah ona rahmet eylesin şu açıklamalarıyla bunu izah etmiştir. Bunun delalet ettiği şey, gösterdiği şey, ashabın ayette geçen zulüm sözünden günahların bütün çeşitlerini anladıklarıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onların bu anladıklarını reddetmemiş, ancak burada kastedilenin edilenin zulmün en büyük çeşitleri olduğunu açıklamıştır ki bu da şirktir. Böylece zulmün birbirinden farklı mertebelerinin olduğunu göstermiştir. Bu açıklamanın Ayetin peşinden gelmesi, şirk dışındaki günahları işleyen kimsenin dinden çıkaran küfürle itham edilemeyeceğini göstermektedir. Evet, Fethül Bahri'nin ilk cildinde bunu, yani Buhar'ın iman babının şerhinde İbn Hacer'in bu açıklamalarını bulabilirsiniz. Aynı şekilde birçok ayette, şu ayette olduğu gibi zulüm masiyet anlamında kullanılır. Talak suresinin ilk ayetinde, Ey Peygamber.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 Şüphesiz karınlarına ancak ateş tıkınmış olurlar. Zaten onlar alevlenmiş ateşe gireceklerdir buyurulur. Evet. Ee, konu biraz uzadı ama e, son bir, yani diğer bir maddeye geçmeden önce e, hicret, tekfir ve hicret cemaatini e, kural haline getirdikleri diğer bir maddeye geçmeden önce e, kısaca... Nifak, büyük nifak ve küçük nifakı da e, izah edelim ki bu madde e, tam olarak anlaşılsın. Allah izin verirse haftaya da devam ederiz inşallah. Evet, nifakın da e, dereceleri vardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde münafıkların nifakları itikadi idi. Kur'an-ı Kerim'deki bakara... E, Bera'e yani tevbe ve diğer surelerde geçen ayetler buna delil olup onların cehennem ateşinde ebedi kalacaklarını vurgulamaktadır. Dahası onlar cehennemin en aşağı yerindedirler. Çünkü onların küfürleri küfrün en şiddetli çeşitlerindendir. Diğer taraftan söz gelimi az bir riya gibi ameli nifakın da çeşitleri vardır. İbn-i Ebi Müleyke şöyle der. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabından 30 kişiye yetiştim. Hepsi de kendileri için nifaktan korkuyorlardı. Onların arasında imanın Cebrail ve Mikail'in imanı gibi sap sapas alam olduğunu söyleyen hiç kimse yoktu. Evet, Buhari iman babında rivayet eder İbnü'l-Mübekkeden İbn bunu. Yine Ahkam babında Buhari İbn İbn Ömer radıyallahu anhumanın ee, insanlardan bazılarının şöyle demesi üzerine yani biz idarecilerimizin yanına gider, onların yanlarından ayrıldığımızda kendilerine söylediklerimize aykırı sözler söyleriz demeleri üzerine İbn Ömer Allah ondan ve babasından razı olsun bu davranışı biz nifak olarak görürdük demiştir. İbn Teymiyye de Allah rahmet eylesin şöyle der. Resulullah Aleyhissatü vesselam döneminde nifakla itham edilenler tek çeşit değillerdi. Onlar arasında halis münafık olanlar İmanı olup da nifakı bulunanlar ve imanı galip olduğu halde içinde nifaktan bir parça taşıyanlar vardı. Aynı şekilde nifakın, küfrün ve zulmün bazı çeşitlerini görüyoruz ki, içinde bu lafızlardan birisi geçen her nas bunun sahibinin dinden çık anlamına gelmez. Tekfircilerin ileri sürdüğü deliller onlar için dayanak olamaz. Çünkü delil olarak ileri sürdükleri ayetlerde geçen Masiyet kelimesi mutlak manasıyla kullanılmamıştır. Bu anlamda masiyet şirk manasındadır. Yani dinden çıkaran masiyet şirk manasındadır ve bundan sonra masiyet sahibi kimse dinden çıkmış olup ebedi olarak cehennemde kalacaktır. Ancak yalın olarak masiyet dinden çıkarmamakta yani şirk küfür içermeyen masiyet dinden çıkarmaz ve ondan dolayı ebedi cehennem ebedi cehennemde kalınmaz. Bu çeşit maziyet yani günah ile itaat bir arada bulunabilir. Mütevatir naslar Allah'ı birleyen bir inanca, tevhid ehli bir kimseye böyle bir kimsenin cehennemde ebedi olarak kalmayacağını göstermektedir. Çünkü sahip oldukları tevhid inancı bazı günahlar işleseler de cehennemde ebedi olarak kalmalarına engeldir. Eğer tövbe etmezlerse Durumları Allah'ın iradesine kalmıştır. Dilerse onları affederek cennetine gönderir. Dilerse onları dilediği kadar cezalandırdıktan sonra cennete koyar. Bundan dolayı masiyetler, günahlar imanı gidermediği gibi küfrü de gerektirmez. Ancak Allah'ın iman ehlini kendisiyle vasılandırdığı ve Kur'an'ın bazı yerlerinde onlara şart koştuğu imanın hakikatini ve ihlasını ortadan kaldırır. Allah Teala Tevbe suresi 111. ayetinde şöyle buyuruyor. Allah müminlerden mallarını ve canlarını kendilerine verilecek cennet karşılığında satın almıştır. Çünkü onlar Allah yolunda savaşırlar. Bu ayetten sonra şöyle devam eder. Tevbe 112'de. Tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, ruku edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah'ın sınırlarını koruyanlardır. O müminleri müjdele. Evet, tekfir cemaatinin e, bazılarının delil olarak ileri sürdüğü, içinde küfür ve şirkin zikredildiği ve bunların günahlardan dolayı e, meydana geldiği belirtilen delillere gelince, e, Allah kendisine rahmet eylesin İmam Ebu Ubeyd Kasım bin Selam'ın dediği gibi, sahibinden imanı gideren bir küfür ve şirki meydana getirmez. Ancak bunlar kafir ve müşriklerin üzerinde bulundukları ahlak ve yaşayışın yansımasıdır. Evet, nitekim bu konuda Ebu Ubeyd iman risalesinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Ebu Zer radıyallahu anh'a e, sende cahiliye kalıntısı bulunmaktadır e, demesini delil getirmiştir. Evet, bunlar e, naslarda işte ölüye ağıt yakmak, e, yüksek sesle ağlamak, e, soya sövmek gibi e, küfür olarak naslarda zikredilen şeylerin kafirlerin ahlakı olduğu anlamına geleceğini gösteriyor. E, Diğer naslarda bu şekilde ele almıştır. Evet, biz burada bugünlük bırakalım. İnşallah haftaya bu konumuzu tamamlarız. Allah izin verirse. Şimdi soru sormak isteyen kardeşlerimiz sorularını sorabilirler. Subhaneke Allahumme ve bihamdik ve eşhedü en la ilaha illante ve ettavtu ve estağfiruke ve töbü ileyk. <gülüyor>